Maula ya salli ve sallim daiman abadan ala habibika khayr al-halqi kullihime Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilahi wahde was salatu was salam ala menna nabiyya ba'de Muhterem kardeşlerim İmam Buhseyrî Hazretlerinin kaside-i bürdesini okuyup anlamaya devam ediyoruz. Cihadla alakalı beytleri okuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cihadından Ashab-ı Kiram radıyallahu anh'ın hazratının onun yolunda, onun izindeki mücahedesini bize anlatıyordu. En son 128. beyti okumuştuk. Buyuruyordu ki İmam Busi'nin rahmetullahi aleyh Wesel Hunaynan Wesel Bedra Wesel Uhda Fusul Hadf Lehum Adha Min El Wahme Wesel Hunaynan Sor Wesel Bedra Wesel Uhda Bedra Sor Uhda Sor Fusul Hadf Lehum Okufarun Ölüm Mevsimlerini Sor Sahabe-i Kiram Anhum İnsanları İslam'a davet ediyorlar. Gece ibadet ediyorlar, gündüz cihad ediyorlar, tebliğ ediyorlar. Ama onlar yolları kapatmışlar. Olmaz, olamaz diyorlar. Bu mahallelerde, bu diyarda Allah ve Resul davasını anlatamazsınız diyorlar. Engel oluyorlar, hucum ediyorlar, taan ediyorlar. İşte o zaman sahabe-i kiram radıyallahu anhum. Yeryüzünün peygamberlerden sonra en büyük abidleri, zahitleri, onlar mücahit oluyorlar, onlar murabıt oluyorlar. Zannetmişlerdi ki bunlar hep böyle davet eder, tebliğ ederler. Üzerlerine yürürsek bunların, bunlar savaşı, bunlar mukateleyi bilmez öyle zannetmişlerdi. Fakat Huneyn'e sor, Bedir'e sor, Uhud'a sor. Kafirler, Peygamber Aleyhisselam'a hucum edince, Allah Azze ve Celle'nin kitabına hucum edince, onlar nasıl aslan, nasıl kahraman oldular, o muharebe meydanları, onlar için bir ölüm mevsimine döndü. Öyle ki, اَدْهَا el الْوَخَمْ Veba hastalığından daha dehşetli, daha şiddetli ölüm onları alıp götürdü bu dünyadan. Sahabe-i Kiram radıyallahu anhum, muhabbette, rahmette insanlığın en büyük anıtı onlar. Ama ne zaman sözün önünde, muhabbetin önünde, Everest gibi küfür dağları engel olursa, o zaman onlar kılıçlarıyla yardılar geçtiler. Yardılar küfrün dağlarını, bentlerini, imanı, İsram'ı, Peygamber Aleyhisselam'ın davasını tebliğ ederken dünyaya biz engel tanımıyoruz, bunu ilan ettiler, bunu gösterdiler. Kardeşlerim, İmam buzihr Rahmetullahi Aleyh, sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratını Bedir'e sor, Bedir ehline sor. bedir Bedir'de onların karşısında duranlara sor. Bedir'in taşına, Bedir'in toprağına sor. Eğer taşla Toprakla konuşacak bir yürek, onların ifadelerini duyacak bir kulak varsa sizde, Bedir'e gidin, 180 külümetre, Medine'den yürüyün Bedir'e. Peygamber aleyhisselamın, 313 sahabisiyle beraber yürüyün. 313 kişi yürüyor. Fakat 100 deve var. Bir kişi, bir kişiye bir deve düşmüyor. Üç kişi nöbetleşe bir deveye biniyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam O da bu münavebeye uyuyor. O halde Bedir'e kadar gidiyorlar. Bedir'de büyük bir mücadele var. O noktaya sorun diyor İmam Busi rahmetullahi aleyh. Biz de Bedir'e gidelim. Orada bir noktayı soralım. Oradan mevzuya, oradan konuşmaya girelim kardeşlerim. Düşman, Üç kat büyüklüğünde Ashab-ı kiram radıyallahu anh'ın Hazaratı Efendimiz aleyhisselamın karşısında duruyorlar. Madde planında sahabe-i kiram radıyallahu anh'ın efendilerimizden çok güçlüler. Üç katı büyüklüğünde kemiyet itibariyle bir ordu var. Silah noktasında daha mücehez onlar. Ama öte tarafta peygamber aleyhisselam var. Sahabe-i kiram radıyallahu anh'ın onların imanı Onların Allah Azze ve Celle teslimiyeti var. Böyle bir mücadele, böyle bir muharebenin içerisinde, bir tarafta küfür ordusu, bir tarafta Ebu Cehil'in karargahı, öte tarafta İslam'ın karargahı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daralıyor, yere eğiliyorlar. Bir avuç toprak alıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o toprağa düşmana atıyor. فَلَمْ taktuluhum, وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى> Kur'an-ı Hakim'in sahibi buyuruyor ki وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ Hani karşıda, üç kat büyüklüğünde bir düşman var. Onlar Medine'de, onlar yeryüzünde, Medine özelinde bütün kainatta. Allah diyen bir kişi bırakmayacaklar. Onun için yürüyorlardı. Sen de oraya kadar gelmiştin. Ama sayınız azdı. Yere eğildin. Oradan bir avuç toprak aldın. Onların gözüne attın. Allah'ın adıyla attın. Toprak şu kadar parça olsa bin kişinin gözüne o zerreler isabet edebilir mi? Onların savaşmasını engel olabilir mi? Ama eğilen peygamberse, o peygamber oraya, Allah Teala'nın dini, onun davası hakim olsun diye geldiyse Peygamber Aleyhissalatu vesselam eğilecek yere alacak bir avuç toprağa Allah'ın adıyla atacak. Kur'an-ı Hakîm buyuruyor ki: "Vemâ ramayte iz Attığın zaman o toprağa sen atmamıştın. Velâkin Allah ramâ. Atan Allah Teâlâ azze ve celle. Onların gözlerini isabet etti." Peygamber aleyhisselam atıyor. Eğiliyor. Bedir'e kadar gidiyor. Madde planında yapması gereken nelerse onları yapıyor. Alıyor toprağa. Atınca onların gözüne Allah azze ve celle isabet ettiriyor. Sor Bedir'e diyor. Bedir'de Peygamber aleyhisselamın duruşunu sor. Ebu Cehil'e onun yolunda gidenlere sor. Kardeşlerim o bir avuç toprak, Bedir bize diyor ki sen düşmana atacaksın, şeytanı taşlayacaksın ama önce sen yapacaksın. Eğer sen eğilirsen, sen Bedir'de olursan, sen Peygamber aleyhisselamın davasını, onun yolunu korumaya dair o iradeyi kuşanırsan, atarsan, o zaman Allah Azze ve Celle senin attığını isabet ettirecek. Eğer sen Bedir'de Peygamber Aleyhisselam'la olursan, onun yanında durursan, o zaman kuşlar Ebabil olacak. Ebrehe'nin orduları o zaman dağılacak. Sen meleklere Peygamber Aleyhisselam'ın yanında onun safında durduğunu, halinle, maddenle, mananla izhar edecek, bunu göstereceksin. وَسَلْ هُنَيْنًا وَسَلْ bedren, وَسَلْ اُحُدًا Sor Huneyn'e, sor Uhud'a, sor Bedir'e. Bedir'e soruyoruz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem derin bir tevekkülle, bütün varlığı, bütün mevcudiyetiyle, Allah Azze ve Celle'yi itimat etmiş. Sarsılmaz bir iman var. Biz buraya vazifemizi yapmaya geldik ya Rabbi. <gülüyor> İnna فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا mubina. Feti senden ya Rabbi. lisan haliyle Peygamber <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de onu söylüyor. O halde kardeşlerim soruyoruz Bedir'e sor diyor İmam Siri rahmetullahi aleyh Bedir'e sor. Bedir diyor ki, sen eğer şeytanın adamlarını taşlarsan, taşlayacak bir yüreğin varsa atmış olduğun o toprak onların füzelerinden daha etkili olacak. Madde planlarında onların karayahları, denizaltıları, filoları, şunları bunları Kara birlikleri, neleri olursa olsun, ne kadar birliği olursa olsun, Vallahu Ala külle şeyin kadir, her şeye kadir olan Allah Azze ve Celle seninle beraber. Bedir bize diyor ki, Allah seninle beraber olur, sen de onun yolunda şeytanın adamlarını taşlayacak bir yüreğe, o toprağa atacak bir ele bir imana sahipsen Allah Azze ve Celle o toprağın içindeki tozları onların füzelerinden daha müessir kılacak. O toprak onun parçalarıyla zerreleriyle küfrün şeytanın ordularını dağıtacak. Kardeşlerim Belir'de oldu Kur'an-ı Hakim bize anlatıyor Enfal suresinde Rabbim Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhissalatu vesselamın o zafiyet, aziyet anında, madde planda bir zafiyet var. Ama mana planında Resulullah aleyhisselam bütün zerreleri, bütün hücreleriyle Rabbine ittiva etmiş. Enfal suresinin 17. ayeti Felem taktuluhum, وَلَا Allah اللّٰهَ Onları sen bedir de, siz öldürmediniz ki, vallakin Allah hakat Siz kılıcı tutuyorsunuz, siz sadece atıyorsunuz. Bunlar Kur'an'ın düşmanı, bunlar Peygamber Aleyhisselam'ın düşmanı diyorsunuz, oraya kadar gidiyorsunuz. Wa ma rame ite idrame ite, Allah harama. Şeytan medyadan saldırıyor fuhuş albümüne dönen medyadan saldırıyor, ekrandan saldırıyor, Kur'an-ı Kerim'e saldırıyor, Allah Teâlâ'nın kitabını taşlıyor. Ateistler, deistler, şunlar bunlar, Kur'an-ı Hakim'den insanları uzaklaştırabilmek için her gün yeni tuzaklarla onlar Kur'an'a taş atıyorlar. şeytan adamları onlar, şeytanın ordusu onlar. Öte tarafta bakıyorsun, başkalarını görüyorsun. Onlar da Peygamber Aleyhisselam'ın Sünnet'in taşlıyorlar. İmam Buhari'yi taşlıyorlar. İmam Müslim'i, Sahabe-i Anhum hazaratını taşlıyorlar. Onların karşısında sen, onlar Peygamber'i taşlarken, onlar Kur'an Hakim'i taşlarken aldırma, birileri sana öyle diyor. Yoluna devam et. Sen yürü. Sen yürümelisin. Sen falan makama gel. Orada ol. Eşin, işin, aşın, her şey mükemmel olsun, bırak onları diyor birileri sana. Allah yolunda senin mücaheden olmasın diyorlar sana. Ayağın taşa değmesin diyorlar sana. Birileri sürekli, madde da bunları terkin ediyor. Ama ekrana bakıyorsun, ekranda şeytanın adamları Kur'an Hakimi taşlıyorlar. Bakıyorsun, ekranda adamlar görüyorsun onlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i taşlıyorlar, ekranlar görüyorsun, modacılar, moda tasarımcıları, onlar daha çok kazanabilmek için İslam'ın kızlarının üzerinden tesettürü, üzerinden çarşaf-ı şerifi alabilmek için, feraceyi alabilmek için ona hücum ediyorlar. Öyleleri görüyorsun ki sanat diye bedenini arz etmekten başka bir marifeti olmayan ahlaksızlığın, edepsizliğin zirvesinde olanlar, onlar çarşafa, onlar feraceye saldırıyorlar, onları görüyorsun. Birileri sana diyorlar ki aldırma, yoluna devam et diyorlar. Ötekiler kapitalizma, sosyalizma, liberalizma adına İslam'ın iktisat nizamına saldırıyorlar, sen İslam'ın neferi, sen Büyük Doğu'nun bağlısı, Allah ve Resul yolunu açmaya, kendini memur kabul eden bir Müslüman olarak meydan yerindesin. Bu elim varsa diyorsun, Allah bana bu eli verdiyse, eğer onlar füzeleriyle imanımı, Kur'an hakimi, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı taşlıyorlarsa ben duramam. Ben evime çekilemem. Ben kalemimle, ben kelamımla, ben bir mühendissem onların silahlarını, onların iman İslam'ı olmak için geliştirmiş olduğu teknolojileri olduğu yerde etkisiz hale getirecek projeleri hazırlamaya memurun diyorsun kaleminle onların füzelerini durduracaksın sözünle durduracaksın projelerinle durduracaksın onların sanatı karşısına İslam'ın sanatını çıkaracaksın Onların kürsülerinin karşısında senin kürsülerin olacak. Kimseden korkmadan, vela yahafuna la'metaelim. Kınayanların kınamasına bakmadan sadece Rabbinin rızasına ona talip olduğun halde Hazreti Muhammed'in müdafaasını yapıyorsun sallallahu aleyhi ve sellem. Saat bin Nebi Vakkas gibi Ummu Umare gibi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı koruyorsun Ümmeti koruyorsun, mazlumları koruyorsun, yetimleri koruyorsun. Sağında, solunda, arkanda kimler var onlara bakmıyorsun. وَمَارَمَيْتَ Kaleminle, sözünle, kürsüde, fabrikada, üniversitede, projeyle, sanatla, diyalektikle, nelere maliksen, nelere sahipsen, bütün bunlarla Ebu Cehil'in karargahlarını hedef alıyorsun, oraya hücum ediyorsun. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَا كِنَّ رَمَى> Sahiller Önemli bir bölümü fuhuş merkezine dönen beş yıldızlı oteller, sokaklar bu halimizle biz Bedir'de küfür ordusunun karşısında buradayız ya Rabbi وَمَا رَمَيْتَ iz ramaita Allah rama onlar hücum ediyorlar biz müdafaadayız ya rabbi halimizle bunu söyleyebilir miyiz kardeşlerim en edepsiz en ahlaksız en onursuz programlar bu coğrafyada en fazla reyting alıyorsa onlar şeytanın ekran karargahına geçmişler Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini taşlıyorlar. Füzeden daha tehlikeli şeyler atıyorlar. 8-10 yaşındaki Fatıma'nın, Zeynep'in, Muhammed'in kalbine vuruyorlar evladını, sen duruyorsun. Sonra ellerimizi kaldırıyoruz. Ya Rabbi, Muhammed Aleyhisselam'ın avucundaki toprakları, Ebu Cehil ordusuna isabet ettiren, füzeden daha müessir kılan Allah'ın dualarımızla küfrün ordularını dağıt, dağıt Kudüs'te, dağıt Türkistan'da, dağıt Arakan'da, dağıt Rus'u Libya'da ya Rabbi diye yalvarsak, Allah Azze ve Celle dualarımızla attığımız sözü, kelamı, madde ve mana plandaki silahları Bedir'deki gibi müessir kılar mı? Kılmaz. Önce Bedir ruhunu kuşanmalı. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ Rama رَمَى> Göreceksiniz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in avucunda bir toprakla bir orduyu dağıtan Rabbim senin duana icabet edecek. Niçin Enfa suresinde? Allah Azze ve Celle bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin küfre bir avuç toprak atışını anlatıyor. Sen Bedir'deki o eli, Bedir'deki o duruşu kuşan, kuşanırsan Allah Azze ve Celle o zaman bir hali başka bir hale çevirecek. Göreceksiniz dünya başka bir dünya olacak kardeşlerim. وَسَلْحُنَيْنًا وَسَلْ bedran, وَسَلْ اُحُدًا Sor Huneyne, sor Bedir'e, sor Uhud'a Peygamber aleyhisselama inananlar Orada nasıl destan yazdılar Eğer sizler, mazlumlar, mağdurlar Onlar gibi bir destan yazalım İki asırdır küfrün Yoğun bir hücumu var Yaralım bu bentleri diyorsanız Diyorsak o zaman Atalım ama sözümüz, kalemimiz, lisanımız, kürsümüz, hendesemiz bütün şubeleriyle hayat, küfrün hücumunu durdursun diyorsak Resulullah Aleyhisselam ve etrafındaki sahabe gibi bir imanı kuşanacak. Göreceksiniz. O zaman birler nasıl binlere meydan okuyorlar. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Bedir'de o hakikatin tecelli ettiği noktada o büyük ihsanlara ilahi lütuflara nail olur. Ardan uzun zaman geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacı yapar. Hicretin 10. yılı ayrılacak dünyadan Mina'ya gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mina'da şeytan taşlar. Önce şeytan taşlar, sonra kurban keser, ardından tıraş olur, sonra Bil بِالْبَيْتِ الْعَت۪يقِ Oradan Efendimiz Aleyhisselam Allah Teala'nın o kadim olan kabe Beyti tavaf etsinler. Bil بِالْبَيْتِ الْعَت۪يقِ Bu emre uyar, huzura çıkar. Fakat öncesinde şeytan taşlama var. Bedir'de küfrü taşlayan peygamber aleyhisselam, o taşlamanın ne demek olduğunu bir avuç toprakla ümmetine gösterir. Sonra bütün müslümanlar şeytana karşı bir duruş alacaklar. Bir pozisyonları olacak Haç da onu gösterir. Mina'da Resulullah aleyhisselam Müzdelife'de bir duruşu var. Sonra Mina'ya gelir Bismillahi Allahu Ekber Râgmellil şeytâni ve hizbihi. Allah'ın adıyla şeytanı taşlar peygamber. Peki neden Allah Resulü Aleyhisselam şeytan taşlar? Hz. İbrahim Aleyhisselam putları kırmıştı. Sonra onu ateşe attılar. Uffillekum velima ta'budune min dunillah. Size de, putlarınıza da yuhosun demişti Hz. İbrahim. Putları kıran İbrahim Aleyhisselam onu ateşe attılar. Allah'ın inayetiyle lütfuyla ateş Hazreti İbrahim'e selamet olur. Ateşin içinden çıkar. Önce Filistin'e gider. Oradan ayrılır. Mekke-i Mükerreme'ye gelir. Rabbena inni askantu min zurriyeti bi vadin gayri zii zera'in 'inda beytikal muharram. Rabbena li salah nesli. Ondan sonra gelenler Yalnız Allah Azze ve Celle'ye secdesinler diye Oraya kabe muazamayı Muazzama'yı yapar Rabbena liyukimussalâ Namazı ikame etsinler diye Ya Rabbi Derdi, davası, yeryüzünde insanlar Allah Azze ve Celle'ye kul olsunlar Onun için alır Hacer annemizi Alır oğlu İsmail Aleyhisselam'ı Ekinin suyun insanın hayatın olmadığı Mekke Vadisi'ne bırakır döner oradan, aradan zaman geçer. Sonra tekrar Mekke'ye gelir. Allah Azze ve Celle'nin emri var. Oğlu, yavrusu, Hz. İsmail'i Allah yolunda kurban edecek. Alır İsmail'ini gidiyor. Şeytan karşısına çıkar, oğlunu kurban mı edeceksin der. Hz. İsmail'i, Hz. İbrahim'i, Allah Azze ve Celle'ye teslimiyetten şeytan alıkoymak ister, kandırmak, yolundan, teslimiyet yolundan Hz. İbrahim'i döndürmek ister. İbrahim aleyhisselam, ''Şeytan yoluna git'' demez, ''Bana ne şeytandan'' demez, ''Ben işimi yapayım'' demez, eğilir, yerden taş alır. Bismillahi Allahu Ekber diye şeytanı taşlar, oğlunu kurban etmeye götürürken İbrahim aleyhisselam önüne çıkan yoluna çıkan şeytan taşlar Peygamber aleyhisselam şeytanın ordusunu Bedir'de taşladıktan 8 yıl sonra Veda hacında karşısında şeytanın sureti şeytanı temsil eden bir taş var Bismillahi Allahu Ekber diye şeytan taşıyor orada bir suret var bize diyor ki, ümmetine diyor ki, burada bir taş var, siz taştan hakikate yürüyeceksiniz, ekranla, gazeteyle, mecmuayla, ideologlarla, onlar karşınıza çıkacaklar, babalara diyecekler ki, neden çocuklarınızı bu yola veriyorsunuz, kuran Hakim'i ezberleyip ne olacaklar? Kızları, bu yaşta bu örtüyü neden onlara telkin ediyorsunuz diyecekler kız çocukları. Onlar sokaklara feraceleriyle çarşaflarıyla çıkıyorlar ya onlar bu devrin en büyük cihadını yapıyorlar. Onlar büyük mücahide onlar. Allah ve Resul davasını temsil etmede eğer kuran Hakim'in anlattığı Tebliğ buyurdu, terkin etti, o örtüyü kuşandılarsa Onlar bu devrin büyük mücahideleri Birileri şunları söylüyorlar Bunları söylüyorlar Ekrandaki hayatlar Onları taan ediyor Ama onlar Ya Rabbi Madem ki Bu senin emrin Madem ki Peygamber aleyhisselam Bunu terkin etti karşımda nefis bir dağ gibi dursa Anam, babam, bütün yakınlarım, önümde dursalar, vallahi nasıl muazzez İslam askerleri, bu beden çiğnenmeden, bu bayrak çiğnenmez diyorlarsa, Ya Rabbi, bu örtü, benim şerefim, benim onurum, bu bir İslam bayrağı gibi, bu beden çiğnenmeden, bu örtü çiğnenmez diyen İslam'ın kadınları, onlar sanki Bedir'deler, Peygamber aleyhisselam gibi bir avuç toprak aldılar. Ekranları, ekranlardaki o ahlaksız hayatları, ünlüleri, adaları, adalardaki yarışmaları, onları taşlıyorlar. Yani kardeşim sen hacca gidiyorsun, şeytan taşlıyorsun, ama evinde o programlar varsa şeytan gülüyor sana. Diyor ki Müslüman sen Mina'da elinde taşlar Bismillahi Allahu Ekber derken Hani bu programları taşıyordun ya Bunlardan uzak duracaktın Bu ahlak, bu yaşantı فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُول۪ي Faiz Alanlar verenler Allah'la savaşıyorlar Bu hayatı taşlayacaktın ya Şimdi sen Banka kuyruğunda kredi almak paranın faize yatırmak onların peşindesin gülüyor sana şeytan ama şeytan diyor ki şu İslam'ın kızları karar onlar yıktılar şu Müslüman gençler gözlerini kaldırıp da harama en ahlaksız hayatları sahneleyenlere bakmayan Yusuflar, bakmayan Mus'ablar var ya onlar benim piyasamı kesada uğrattılar işte onlar belki Mina'ya gelmediler belki orada şeytanı taşlamadılar ama onlar her gün benim karargahıma davranışlarıyla, sözleriyle, edepleriyle, ahlaklarıyla onlar füzeden daha etkili, daha etkili bombalar, daha etkili silahlar atıyorlar benim karar yahıma, kalkaya, kalk, duruşunla, imanınla, edebinle. Hadi sanki bedirdeyiz, Ebu Cehil'in medeniyeti karşıda, genç kardeşim, seni. Allah'ın, Resûlü'nün düşmanı, İngiliz haydutunun hayatını yaşamaya davet ediyorlar. Onlar gibi ol diyorlar, üst katta onlar diyorlar. Hadi şimdi onların hayatını, onların yaşam felsefesini, onların düşüncesini Bedir'deyiz. Önümüzde Hz. Muhammed Aleyhisselam var. Onları taşlıyoruz, onların hayatını, onların yaşam şeklini Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yanında taşlamaya var mısın kardeşim? Taşlayalım ki Allah Azze ve Celle وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَا كِنَّ Attıklarımızı onların gözüne isabet ettirsin. Öyle mühendis ol ki derdin onların bütün silahlarını bir anda etkisiz hale gelmek Libya İslam toprağı Rus haydutunun orada ne işi var sen Ömer Muhtar'ın torunlarına yetiştim kardeşim geldim kardeşim İslam toprağını bundan sonra Allah ve Resul düşmanları çiğneyemeyecek onu demek için Bedir ruhunu kuşanacaksın kuşandığında attıkların birse küffarın karar yahını isabet ederken bin olacak Allah yeniden attığın her biri küffarın karar yahına bin olarak ulaştırmaya kadirdir onun için şehrini Medine yapacaksın şehrini Medine yaptığında ''Ve sel Bedran'' diyor ya, sor Bedre, işte o zaman Şam, Bağdat, Gazze, Kudüs, Türkistan, Urumçi, bizim için Bedir olacak, melekler gelecek. Sen Bedir'de olursan, sen Bedri olursan, Bedir ruhunu kuşanırsan, gör bak Allah'ın ne büyük tecellileri, ne büyük lütufları olacak kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ümmetine, asabına sürekli şeytan taşlamayı telkin ediyor. Ha'taki Mina'daki duruşu, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duruşu. Adam da geç git diyemem. Aldırırım, aldıracaksın. Senin davan varsa, derdin var. Aldıracaksın kardeşim üniversitede, anfide, lisede, medresede, sokakta, mahallede Kur'anı hakim taşlanıyorsa, Sünneti seniye taşlanıyorsa, ideologyalarla Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nizamı taşlanıyorsa, aldıracaksın azizim. Ben aldırman diyemesin. Bedir'i kuşanmazsan. Allah Azze ve Celle senin dualarına icabet etmez, olmaz. Ama sen Bedir ruhunu kuşandıysan, öyle bir mümin, Müslüman olursan كَمَا اَخْرَجَكَ min مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِ Allah seni evinden çıkarıyor. Her sabah hendeseye giderken, mühendislik fakültesine giderken, küfür, bütün planlarını durduracaksın. Derdin bu, davan bu olacak. Onun için evinden çıkacaksın. Gelirken kardeşlerimden bazı haberler aldım. Kimisi diyor ki, sınavda, üniversite sınavında, arkada bir ses, birisi bayılmış. Önde birisi, o bayılıyor. Kimisi, annesine babasına diyor ki, yarın ben sınava giremem. Neden? Onları dünya sınavlarına öyle kilitlemişler. Önlerine dünyayı koymuşlar. Şimdi çocuklar, Dünyamız yıkılırsa ne olur? Biz böyle bir hayatı nasıl yaşarız? Bir krizden başka bir krize savruluyorlar. Eğer biz o çocukların, gençlerin, delikanlıların önüne küffarı koyar, onların karargahını koyar, sen alim, sen müderris olacaksın, sen medresede İslam'ın kızı, müderrisi olacaksın, sen İslam'ın delikanlısı, mühendis olacaksın, sen şu, sen bu olacaksın. Ama bütün bu oluşlar Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın nizamının yolunun Önünü açmak için olacak. Sen bu çağın bakisi, Sen bu asrın Barbaros'u, Sen bu asrın Mimar Sinan'ı, Sen Yavuz'u olacaksın. Yaracağız. Birlikte, Beraber, Bütün cepheleriyle Tarumar edeceğiz. Küfrün bütün bentlerini. Oğlunu buna hazırlayacaksın. Onun önünde Roma var. Oraya odaklanacak. Sonra sınavları böyle normal yolda yürür gibi geçecek. Bilecek ki madde planında esvaba tevessül edecek, çalışacak, beş saatten fazla uyumayacak, öyle mutalası, öyle muzakeresi olacak. Fakat imtihan mahalline geldiği zaman kul kullum min indillah kes kuldan halk Allah Azze ve Celle'den diyecek ki Ya Rabbi Gücüm bu kadar yetiyor. Çalıştım, buraya kadar geldim. Derdim davama hizmet edebilmek, yoluna hizmet edebilmek. İşte bu kadar Allah'ım. Senden lütuflar, senden ihsan bekliyorum. Zekamı aç Allah'ım diye dua edecek. asa اَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Siz belki bir şeyi kerih görüyorsunuz ama onda hayır var, yani belki bir fakülte istiyorsun, şurada olacaksın, Oru olmuyor da şurası oluyor, belki orada olsaydın birileri ayağını kaydıracaktı, belki orada olsaydın neleri kaybedecektin, Allah Azze ve Celle neyi takdir ettiyse çalışacaksın sonunda, el hayru fi mehtârehullah, hayır Allah Azze ve Celle'nin ihtiyar ettiğinde, On neyi seçtiyse, neyi takdir ettiyse اِنَّا şeyin شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ kadar Biliyorsun ki Allah Azze ve Celle her şeyi bir takdirle, her şeyi bir ölçüyle yapıyor. O halde çalışacaksın, sınava girince sana teslim oldum Ya Rabbi diyeceksin. Bakacaksın ki kalbinde heyecan yok. Sen daha büyük hesaplaşmalar, daha büyük imtihanlar, onları düşünüyorsun. Derdin Allah Teala'nın rızasına, onun rıdvanına talip olmak. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, ''İnne lev miftahu şeytan'' Şöyle şöyle yapsaydım, böyle böyle yapsaydım, o soruyu da aslında şöyle yapabilirdim, sınavdan sonra bunları düşünme. O keşkeler şeytanın anahtarı. Bir başlar, bir vesvese girerse ardı kesilmez. Olan olmuştur, yarına bakacaksın. لِكَيْ <murrah> لَا ala عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا Kaybettiğine üzülmeyecek kazandığınla şımarmayacak. Yarınlara bakacaksın. Peygamber aleyhissalatu vesselam kema ahraceke rabbuka min beytike bilhak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Allah azze ve celle evinden çıkarıyor. Peygamber aleyhisselam Bedir'e gidiyor. O halde her sınav, her ders, her işe gidiş, her mağazayı açış ne olursan ol, ister tezgahtar ol, ister amir ol, İster memur ol, yeryüzünde bütün mücadeleler, bütün bunların nihayeti, nasıl küçücük dereler, büyük nehirlere dökülür, oradan denizlere giderler. Müslümanların güçleri bir noktada toplanacaklar, nehir olacaklar, küfrün barajlarını patlatacaklar, toplanacaksınız. ''İnne hazihi ummetukum ummeten vahide. Bu ümmet yeniden tek bir ümmet olacak, olmaya mecbur, size zor diyecekler, olmaz diyecekler. Müslümanlar yeniden aynı bayrak altında toplanmaz, toplanamaz diyecekler, önünüze bir takım şeyler koyacaklar. Kardeşlerim evet bu zor ama önümüzde öyle fotoğraflar var ki Türkistan'da Müslüman kadınların iffetini çiğniyorlar çiğniyorlar, alim İslam'da bacılarımızın onuruyla oynuyorlar. Seyrediyor Müslümanlar, iki milyar Müslüman seyrediyor. Peki, bu fotoğrafı değiştirmek, o iffet düşmanlarından bacılarımızın intikamını alabilmek için yek vücud olmadan başka çare var mıdır? Ümmeti yeniden aynı bayrak altında toplamadan başka çare var mıdır? Ey Müslümanlar, kardeşlerim, kardeşlerimize bu mesajı Allah rızası için ulaştırınız. Ey şunlar, ey bunlar, Müslümanlar, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, Fransız haydutu. Neden? Fransız haydutunun nesi olur? Libya'da Müslümanlar, Rus haydutu karada. Neden? Neden onlar oradalar? Sen ayağa kalkacaksın. Ümmet, yeniden aynı bayrak, aynı sancak altında toplanacak, olacak Bedir'de Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın atmış olduğu bir avuç toprağı, bin kafirin yüzüne, gözüne isabet ettiren Allah Azze ve Celle, eğer biz Müminler, Müslümanlar, Ya Rabbi yeniden Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağına bayrağına koşuyoruz dediğimiz an göreceksiniz Kudüsün, Bağdatın, Şamın, Orumçin'in, Türkistanın kaderini Allah mutlaka değiştirecektir. Kur'an-ı Hakim'e bakın. Neden Rabbim bize ve ma ramaita iz ve lakin Allah rama bir duruş anlatıyor. Ama sen sınava gidiyorsun. Sen işe gidiyorsun. Sen medreseye gidiyorsun. Neden evden çıktın? Niçin oradasın? Peygamber Aleyhisselam evinden ayrılıyor. li yuhikqa'l hakka ve yubtil'l batil. Hakkı İslam davasını hakim kılmak batılın karargâhına yenilgiyi taşımak için لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ Mücrimler kerih görse de küfrün karargâhına yenilgiyi Allah yazmıştır Azze ve Celle. Öyle yazıyor ki Bedir'de Peygamber Aleyhisselam'ın atmış olduğu bir avuç toprak bin kafirin gözüne, yüzüne isabet ediyor. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ Allah melekleri devreye sokuyor. Sen Bedir'desin. İşyerim Bedir, Okul Bedir, Hastane Bedir, Sokak Bedir, Cadde Bedir, Her yerde şeytanın adamlarını, şeytanın düşüncesini taşlıyorsun. Madde planında yerden alıp taş atarak değil, onların düşüncelerini, onların ideologlarını, onların yaşam şekillerini kaleminle çökertiyorsun. Fikrinle çökertiyorsun. İşte o zaman اِذْ يُوحِ رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَ اَنِّي مَعْكُمْ Allah melekleri diyor. Şimdi devreye girin diyor. Ben sizinle beraberim. Siz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetin teyit edin. Fesebbitu lezine amenu. Ehli imanı tahkim edin. Şu İslam'ın kızları 15'inde, 13'ünde sokakta cilvaplarıyla dolaşıyorlar. Onların yüreğine semadan sekinet yağdırın. İz yuhi rabbuke ilel melâike enni ma'akum فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ amenu 13'ünde bir kız, çarşaf nasıl giyebilir? Ne muhteşem bir imanı vardır ya Rabbi. Ne muhkem bir imandır Allah'ım o yürekteki. O yüreklerdeki iman hürmetine İslam'ın yollarını aç ya Rabbi. O iffet abidesi teheccüzsüz geceleri olmayan ümmetin o onurlu kızlar hürmetine ya Rabbi yeniden İslam'ın çağını başlat ya Rabbi. اِذْ يُوحِي رَبُّكِ اِلَى الْمَلَائِكَ اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا سَعُلْقِي ف۪ي قُلُوبِ Allah buyuruyor Azze ve Celle, meleklere diyor, küfarın kalbine korku atacağım, siz meydanda olursanız ardınızdan Medine, siz Bedri'siniz, bedir ashabısınız. Küffarın sayısı çok, gücü fazla ama dağıldıklarını görüyorsunuz. Öteye beriye fil yavrusu gibi dağıldığını görüyorsunuz onların. Seul ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُ Allah Azze ve Celle onların kalbine korku atıyor. bu فَوْقَ الْاَعْنَاقُ Boyunların üzerindeki başları vurun buyuruyor Allah Azze ve Celle boynun üzerinden vurun küffarı ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللّٰهَ وَرَسُولًا peki onlar çok güçlüydüler onların kuvveti fazlaydı Peygamber aleyhisselam az zayıftılar neden Allah Azze ve Celle Bedir'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i İslam'ın ordusunu teyit etti. فَضْرِبُوا فَوْقَ anak. <الْأَعْنَاك> Neden melekleri vurun onların başını dedi. O boyunlar üzerine baş kalmasın dedi. Neden Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselam dua edince melekleri Allah devreye sokuyor. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللّٰهَ وَرَسُولَ Çünkü onlar Allah'a düşman Çünkü onlar Peygamber aleyhissalatu vesselama düşman Şâkullâhe ve Rasûle Kardeşlerim eğer bizler Allah'a dost Peygamber aleyhisselamın yoluna dost olabilirse Bedir'deki tecelliler yeniden bizim için Mü'minler Müslümanlar için alem İslam'da mazlumlar Mustazaflar bekliyorlar diyorlar ki Ya Rabbi Kahramanlar vardı, onlar sahneye çıkarlar, bir anda muharebenin gidişatını değiştirirler. Osmanlı diye senin kulların vardı ya Rabbi. Onlardan yeryüzünde kalmadı mı kimseler? Bir küsür asırdır ağlıyor Müslüman, inliyor alemi İslam, mazlumlar, anneler, yaşlılar, mabetler yıkılıyor, Kur'an hakimi çiğniyorlar. İslam'ın kadınları feryat ediyorlar. Yıkıldı iffet binalarımız Allah'ın diyorlar. وَجْعَلْ لَنَا مِلَّذُنْكَ وَلِيَّا وَجْعَلْ لَنَا مِلَّذُنْكَ نَصِيرًا Veli ol, İslam'ın yardımcısı ol. Allah Azze ve Celle mazlumların, mustazafların Allah'tan dost, Allah'tan yardımcı isteyen o mazlumların dualarına Allah seninle icabet etsin. Allah Azze ve Celle yeniden seni göndersin. İstiyorsan bunu, bu şerefe, bu onura nail olmak istiyorsan fikrinle, yaşam şeklinle, tebliğin, davetin, evin, sokağınla Ebu Cehil'in karargahını taşlayacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ayrılmasına 81 gün kala, Minada şeytan taşlıyor Bismillahi Allahu Ekber. Bismillahi Allahu ekber Peygamber Aleyhisselam orada üç gün şeytan taşlıyor Bismillahi Allah'u ekber Müslümanlar önce şeytan taşlarlar neden şeytan taşlıyorlar yani nefisleriyle ruhlarıyla şeytan arasında bir rapta kalmayacak sen ayrı dünyada, ben ayrı dünyadayım, bunu söyleyecek. Bunu söylediği zaman ardından kurban kesiyor. Kurban keserek malından veriyor. Kim malından Allah yolunda verebilir? Şeytanı taşıyanlar verir. Onun için sonrasında kurban var. Ardından Haç'ta ikinci olarak kurban kesiyorlar. وَمَثَلُوا الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَٰى لَهُمْ اُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ <اللّٰه> Bakara suresinde Allah'ın rızasına nail olmak için mallarından müminler infak ederler. Ama şeytan taşlamayanlar, onlar da verebilirler. Verirler fakat onların bu verişlerinde nefisleri olabilir, plaket almak olabilir, Alkışlanmak şu bu olabilir, riya olabilir. Fakat önce şeytan taşlayanlar, onlar bütün amelleri gibi mallarını da sadece Allah Teala'nın rızasına nail olmak için verirler. Ardından tıraş olurlar, ihramdan çıkarlar. Buna birinci tahallül diyoruz. "O minen nas men yeshri nefsahu ibtigaa marzaati'llah." Müslümanlar mallarını da canlarını da Allah yolunda verirler. Haçta tıraş olarak diyoruz ki bedenimizden bir parça olan şu saçımızı nasıl tıraş ediyorsak günü geldiği zaman şeytan taşlarken Kur'an-ı Hakimi, Peygamber aleyhisselamı taşlarken füzelerle İslam şehirlerini vururken Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, sahabe-i kiram radıyallahu anhum. canlarıyla İslam'ı, imanı nasıl korudularsa, işte burada bedenimden bir parça olan, saçımı tıraş ederek söz veriyorum, vakti gelince canımı, gözümü kırmadan yolunda vereceğim Allah'ım diyoruz. Kardeşlerim, önce şeytan taşlanır, Sonra kurban kesilir, ardından mal verilir, ardından gerektiğinde canımızı da veririz ya Rabbi. Onu ilan adına saçımızdan bir parçayı keser tıraş ederiz, ardından Kabe'ye gideriz. Ziyaret tavafı. وَلْيَطَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَت۪يكَ Huzura çıkıyoruz. Nasıl musabakada... Meydanda kazanıyorsunuz, renkte kazanıyorsunuz, sonra birincilik kürsüsünü alıyorlar sizi, orada madalya verecekler size, oradasınız. Şeytan taşladınız, büyük bir cihattan çıktınız, kâbe i Muazzama'da huzura varacaksınız. Ben geldim Ya Rabbi, şeytanı taşlayarak geldim, malımı yolunda infak ederek geldim, bedenimden bir parçayı vererek geldim. Huzurdayım ya Rabbi Allah'ın huzuruna şeytanı, karargahını taşlayarak çıkıyorsun. Allahu Ekber namaza Allahu Ekber şeytanı taşlayarak çıkıyorsun. Euzubillahimineşşeytanirracim koğulan şeytandan Rabbime sığınıyorum. Allah'ın huzuruna şeytanı taşlayarak çıkıyorsun. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine gidişine 81 gün kala Mina'da Şeytanı taşlıyor O duruşuyla Sana Bana İslam'ın kızına Bütün mü'minlere Ömür boyu Hayatınız Ebu Cehil'in yahıyla mücadelede geçecek sanatta, fikirde, harekette, hendesede, nerede olursanız olun orada size imanınıza yolunuza saldıracaklar onlar gibi olmayın İslam'ın genci Müslüman kardeşim İngiliz haydutunun İngiliz popçusunun hayatına özenme bırak onları Bırak o hayatları. Gelirken bir kardeşim soru sordu. Dedi ki, o hayatları bırakmış. Popçu birisi, şu kadar para kazanmış. Ama bıraktı o hayatı. Diyor ki, ben gazinolarda, gece kulüplerinde, Hüseyin kardeşimle bir yerdeydik. Oradan geliyorduk. Yolda birisi aradı, arabada. Böyle bir soru sordu. Dedi ki, hocam dedi, böyle birisi var. Oralardan popçu olarak şöyle paralar kazandı. Ne yapacak bu paraları? O paralar para kirli değil. Ama o servet, o servet kirli. O servet Allah yolunda kullanılmaz. O serveti Müslüman, o servetten kurtulacak. O servet dünyada adamı nara götürür. O servet ahirette vebal olur. Elhamdülillah. Kardeşlerim, şeytanı taşıyacağız biz, insanları değil, düşünceyi taşıyacağız. Yani, muşahhas olarak yerden taş alıp, onları atmayacağız. Elbette muharebe meydanda bu olacak. Füzelerle onları taşlayacaksınız. Ama fikirlerini çökerteceksiniz, sanatlarını dağıtacaksınız. Bunu söylüyor Peygamber aleyhisselam, onun için şeytan taşıyoruz. Şimdi kardeşim, onlar bile Kur'an-ı Hakim'e muhatap olunca Peygamber aleyhisselamın, ashab-ı kiramın, radıyallâhu onların hayatına muhatap olunca bırakıyorlar, o hayatları bırakıyorlar. O yaşam şekillerini bırakıyorlar. Gel, sen bırak, o hayatları bırak. O hayatlarda huzur yok, o hayatlarda saadet yok. O hayatlara girdiğin zaman ruhunda acılar, ruhunda bitmeyen hafakanlar olacak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeytanı, Ebu Cehil'i düşüncesini taşlamaya çağırıyor seni. Taşla ahlaksız programları, fuş albüm medyayı, düşüncesini imanınla, irfanınla taşla. Taşla ki mazumlar Mağdurlar seni umut olarak görüyorlar. Sende gelecek görüyorlar onlar. Onların umudunu söndürme kardeşim. Müslümanlara yeniden ayağa kalkıyoruz. O müjdeli haberi Allah Azze ve Celle göndermeye. Eğer şehirlerimiz Medine olursa Bedirler'den zafer haberleri göndereceğiz. Olacak. Gelecek o günler İslam şehirlerinden müjdeli haberler yayılacak dört bir köşeye bütün bir dünyaya şeytanı Müslümanlar madde planda taşıdığı gibi mana planda taşlayınca gör bak neler olacak neler yaşanacak vesel hunenen vesel bedran vesel uhudâ. فُسُولَ حَدْفِ لَهُمْ اَدْهَا مِنَ الْوَخَمِ İmam Buhsiri rahmetullahi aleyh sor Huneyne sor Bedir'e sor sor Uhud'a sor oradaki destanlar oradaki kahramanlıklar Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti nasıl dünyayı değiştirdiler kardeşlerim Yahya Kemal Bir Rüyada Eyüp diye bir yazısı var. Eyüp'ü bir rüyada görmek, Tevhid-i Efkâr'da 1922'de yayınladığı bir yazı. Eyüp anlatıyor. Eyüp Sultan üzerinden Ebu Ayubel Ensari'yi, İstanbul'un fethini anlatıyor. Diyor ki Yahya Kemal, Henry adında Katolik bir şair, Eyüp de tepeyi çıkıyor, bir noktaya kadar geliyor, geri dönüyor. Selve ağaçları arasındaki mezarlara bakıyor. Ebu Ayyub el Ensari Hazretleri'nin kabrine, türbesine bakıyor. Diyor ki, Eyüp ne kadar şanslısın. Şu selve ağaçları arasında yatan Müslümanlara ben de kardeş olmak isterdim. Batının, büyük dediğiniz bir şairi Henry Osmanlı zamanında İstanbul'a geliyor öğüp de çıkıyor sonra etrafına bakıyor Ebayübel Ensari Hazretleri civarda yatan sahabe radıyallahu anhum ya da sahabeyi görenler oradalar onların o kabirleri ev öyle bir mana öyle bir hakikat veriyor ki Henry tepede dönüyor Eyüp'ün selbilerine, kabirlerine bakıyor. Orada da ben olsaydım, benim başımda da bir sarık olsa, öyle bir taşı benim de mezarıma dikselerdi. İslam, Bedir ruhu, siz Ebu Ayyub oluyorsunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi evinizde ağırlıyorsunuz. O Bedir'i İstanbul'a taşıyorsunuz. Öyle diyor Yahya Kemal. Varuna'da, Kosova'da, murad Sani, ikinci Murad büyük zaferler kazanmıştı. Zafer, zafer büyüyordu Osmanlı. O zaferleri kazanan ordu 250 bin olmuş, asırlardır alınmayan surları kuşatmıştı. Ama sanki surları kuşatan ordu, Fatih'in ordusu değil, Bedir'in ordusuydu. Sultan Fatih, öyle bakıyordu. O kumandan değil, o nefer, Hz. Muhammed Aleyhisselam'la Bedir'de Resulullah Aleyhisselam eline bir avuç toprak alıyor, ve mâ rameyte iz rameyte velâkinnallâhe Atıyor. Attığında sen atmadın, Allah Azze ve Celle attı. Şu kadar zamandır düşmeyen surlar 8 asır sonra, sahabeden 8 asır sonra Sultan Fatih surları kuşatıyor Bedir'i görüyor orada Neden Bedir'i görüyor? Sahabe-i Kiram radıyallahu Hanım ordunun içerisinde geliyorlar Muaviye radıyallahu anh zamanında geliyorlar Abdullah bin Amr Abdullah bin Ömer Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh'ım Abdullah bin Abbas o ordunun içindeler Sahabe var, sahabeyi görenler var radıyallahu anhum. Kış, mevsim, o kadar şiddetli bir kış oluyor. Öyle kar yağıyor ki, onlar sıcak iklimlere alışmışlar. Orada sürekli şehitler var. 80 yaşını geçmiş. Medine'de Peygamber aleyhisselamı evinde misafir eden Ebu Ayyub da orada. Hicreti oraya taşıyor kar var şiddetli soğuk var rahatsızlanıyor kumandan ziyaretine geliyor ser alamin nubelada imam zehbi diğerleri anlatıyor diyor ki kumandan fehellake min hacetin ebu ayyub diyor bir ihtiyacın bir emrin olur mu beni diyor uzaklara ne kadar uzaklara götürebilirseniz o kadar ötelere götürün boğazı geçmişler için oradalar, surların dibine yaklaştılar. Karşıdan oklar yağıyor. Ebu Ayûbel ensârî Hazretleri, beni vefat ettiğimde surlara en yakın nereye gidebiliyorsanız oraya bir yere gömün. Memmâtela yuşriku billahi şey'en dakhala'l cenne diyor ki onu götüren askerlere. Peygamber Ali bana söylemişti. Bana haber vermişti. Men ma tale yuşriku billahi şey'en dakhala'l cenne kim Allah'a celle ve celale şirk koşmadan ölürse, mümin olarak ruhunu Allahu celle ve teslim ederse o cennete girecek. Ben buraya 80 küsur yaşımda Atımın üzerine bindim, şu surların arkasında Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı tanımayan insanlar Onlara onun davasını anlatabilmek için geldim Onlar bunu anlasınlar diye alın götürün beni Ok yağmur gibi yağsa da en yakın yer neresiyse oraya götürün Varsın atlar kabrimi çiğnesinler orada olsun benim kabrim Ebayubel Ensari Hazretlerini oraya defnederler sonra Hristiyanlar kıtlık zamanında denediler tecrübe ettiler orada dua ederlerse Allah Azze ve Celle Ebayubel Ensari hürmetine onlara dualarını icabet ediyor yağmur yağarmış tarih kitaplarında öyle anlatıyorlar kardeşlerim Yahya Kemal'in Ebu Yûb el üzerinden Eyüp anlatışına o yazısına dönersek Bedirle alakası ney? Vesel Bedr'en diyordu. Sor Bedire. Bedirle alakası Bedir'deydi. Ebu Yûb el Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın manada sancağını taşıyor Ebu Yûb el Şimdi o sancakla Ebu Eyüp Medine neresi? İstanbul neresi bir kış günü ruhunu Allah'a teslim ediyor. O sancakla Ebu Ayyub oraya kadar geliyor. Asker kendi zaferini konuşmuyor. Kosova'da Varnal'da büyük zaferler kazandılar. Diyor ki Yahya ya Kemal oturdukları zaman birlikler konuşuyorlar. Askere moral veriyorlar. Onlar Kosova'dan onlar Varna'dan Niğbolu'dan bahsetmiyor. Hocalar, alimler Bedir anlatıyor. Ebu Ayube anlatıyor. Halit bin Zeyd'i anlatıyor. Onun Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını taşımasını anlatıyor. 80 küsur yaşında İstanbul önlerine gelmesini anlatıyor. Askerin gözünden yaşlar boşalıyor. Oklar yağıyor. Şehitler Ebu el Ensari'nin kabrini henüz bilmiyorlar. civara defne diyorlar. Yahya Kemal diyor ki Sabırsızlık var Çandarlı dönelim diyor. Akşamsettin Bir kartal gibi Dağlarda ellerini açıyor. Ya Hal Ebu'ab diyor. Bir an seccadesini seriyorlar bir yere. Sultan Fatih istiyor ki Akşamseddin Hazretleri keşif keramet yoluyla Halid bin Zeyd'in Ebu Ayub el Hazretleri'nin kabrini bulsun. O kabir bulunursa Bedirle İstanbul Fethi'nin irtibatı kurulacak. Letuftahanne'l Konstantinye felen'amel emirü emirha ve len'amel ceyşu zalikal ceyş. Allah Resulü Aleyhisselam'ın övdüğü kumandan Sultan Fatih Allah Resulü Aleyhisselam'ın övdüğü asker bu asker onlar olduğu zahir olsun Sultan Fatih istiyor ki Ebu Yûb el Ensari'nin kabri şerifi bulunsun. Akşemsettin Hazretlerinin seccadesini bir yere sermişler. Orada yalvarıyor. Orada namazlar kılıyor. Orada ya Rabbi efendimiz Aleyhisselam'ın davasını Ötelere ulaştırmak istiyoruz ama burası fitnenin burası küfrün merkezi ya Rabbi. Burası önümüzde engel ya Rabbi. Burası Bedir ya Rabbi. Burası Uhud. Burası Hendek ya Rabbi. Eğer burayı aşabilirsek önümüzde Mekke'lerin fethi var ya Rabbi. Önümüzde o Rumeli'de İslam'ın ebedi yurt oluşu var ya Rabbi. Yakarışları, niyazları Akşemseddin'in. Sultan Fatih bakıyor. Yaşı gözleriyle Akşemseddin secdeden başını kaldırıyor. Bakıyor ki Sultan Fatih orada. Beyim buyuruyor. Seccadeyi Akşemseddin Hazretlerinin tam kabri üzerine sermişler. Burayı katsınlar kazıyorlar kazıyorlar bir sanduka çıkıyor sandukanın üzerine ha kaburu kabru bu Hz. Muhammed'in öğrencisi Aleyhisselam'ın sancağını İstanbul önlerine 80 küsür yaşında taşıyan Eba Ayyub el Ensar'ın kabridir o yazıyor. Üsküp'te dünyaya gelen Üsküp'te selam olsun Kosova'ya bize Yahya Kemal'i veren Üsküp'e nice alimler yetişen Üsküp'e selam olsun Üsküplü Yahya Kemal o yazıyor tevhid-i efkarda açıyorlar akşamseddinin hazretleri Allah'ın inayetiyle Rabbim buldurunca buldurunca bulunmaz mı keramet haktır Keramet vardır. Kullema dahil عليها Zekeri'l <gülüyor> Mihrab, وجد عندها رزقا. قال يا مريم انن لك هذا. قالت هو من عند Birler diyecek ki ne anlatıyor bu? Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem Aleyhisselam'ın kerametini Rabbim bize anlatmıyor mu? Hazreti Zekeriya Aleyhisselam onu mihraba koydu. Orada duruyor bir oda. Orda yanına giriyor, ondan başka yanına gelen kimseler yok. Bakıyor ki yanında bir sofra, gök sofrası, semadan gelen bir sofra. Diyor ki bu nedir? Kullama dakala aleyha zekeriyl miharabe ujde endha riska. Yanında bir sofra görüyor. Ne bu deyince? Kaled huwa min andil Rabbimden geliyor, Meryem aleyhisselam peygamber değil o halde ona gökten semadan bir sofranın gelmesi keramet Kur'an-ı Hakim'de keramet var Allah Azze ve Celle Meryem'e aleyhisselama semadan sofra göndermeye kadir olan Rabbim Allah'ın rızası için o surların ötesinde küfür karargahını dağıtabilmek için oraya gelen Sultan Fatihe, onun askerlerine, Akşemseddin'e ilham yoluyla Eba Eyyub el-Ensari'nin kabrini buldurmaya vallahi kadirdir. Neden bunları anlatıyor? Niçin bu kerametler Kur'an-ı Hakim'de var? Onun için keramete İnanmayanın imanı yok. Akşemseddin'in kerametine inanmayan ona bir şey olmaz. Ama umumi manada birisi kerametin varlığını inkar ederse kafir olur. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim kerametten bahsediyor. Kerametten. Çok bununla alakalı Kur'an-ı Hakim'de ayetler var. Kardeşlerim orada... Akşemseddin Hazretleri Allah Teala'nın inayeti lütfuyla Ebu Ayyubel Ensari Hazretleri'nin kabrini bulur. Rabbim gösterir, Rabbim ilham eder. Askere bir moral olur. Bir moral Allah'ın inayetiyle surlara hucum edilir. Anlatmıştım geçen dersimizde birkaç ders önce İstanbul'un fethini Rabbim o büyük fethe, o Müslümanları nail eder. Ama orada Bedir var işte. Orada Eba Eyyub Sarı var. Bedri temsil ediyor. O ordu sanki Bedir ordusu. Sultan Fatih sanki İstanbul'u kuşatan kendi ordusu değil. Sanki o sultan değil Bedir'deler. Önlerinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o bir nefer. Onlarla beraber kuşattılar sipahilere, yenşerilere, surlara tırmanın emrini veren, sanki Bedir'deki orduyu yöneten Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için İmam Bûsiri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki وَسَلْهُنَيْنَا وَسَلْبَدْرًا وَسَلْهُودًا Sor Huneyn'e, sor Bedir'e, sor Uhud'a. Küfrün ölüm mevsimlerini sor, bebalardan daha şiddetli gelmişti. Müslümanlar Allah Teala'nın dinini onun davasını tebliğ ederler. Asıl olan tebliğ. Ama eğer onlar tebliğe engel olurlar, İslam'ın yaşanmasına, İslam'ın konuşulmasına müsaade etmezlerse o zaman o mürebbiler, o muallimler mücahid olurlar. 80 yaşında İstanbul önlerinde Ebu Yûbe'de gibi destan yazarlar kılıçlarıyla Allah yolunu açarlar. Ebu Yûbe'lensarî İstanbul fethinin manevi kumandanıdır Allah'ın inayetiyle. Etrafı sahabe doludur, sahabeyi görenlerle doludur. Ebu Yûbe'lensarî vefat edince Ondan sonra vefat edenleri hep O'nun etrafına gömdüler o zaman O'nun civarında ne güzeldir Eyüp'te metfun olmak. Ebu Ayyübel Ensari'nin civarında. Hani sahabi geliyor Hı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki ya Resulallah şu kadar zamandır çölleri aştım, huzuruna geldim. Hı. Ama artık bedenim çöktü, iflas etti, ölüyorum. Dünyada seninle kalamadım, civarında olamadım, seni koklayamadım. Öldükten sonra kefenim elbisen olsa, mübarek bedenine değen elbisen, kabirde seni koklasam ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselam ona elbisesini verir, kefen olur buyurur ya, ''Men istatâ en yemûte bil Medine, fel yemut bil Medine ''Medine'de ölebilen ölsün Medine'de'' buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İstanbul'u, Ebu Yübelen, Sari Eyüp'ü orayı Medine yaptı. O civar, bize Medine'yi, bize Bedir'i, bize Uhud'u, bize Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin inkılabının Medine'den başlayarak İstanbul'a yürüyüşünü anlatır. İşte fetih orada başladı. Onun için Müslümanlar okullarını Bedir, sokaklarını Bedir, muharebe meydanlarını İslam askerleri mücahitler Bedir yapsınlar. Önlerinde Ebu Ayyub var. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sancağı açılıyor. Emirleri o veriyor. Ve mâ ramayte, id rama atılanlar işte o zaman küfara isabet ediyor kardeşlerim önümüzde çok beyitler var bu bediri Rasullah aleyhisselam'ın asabının cihadını anlatıyor kahramanlıklarını anlatıyor fakat şimdi oraya bir giriş yaparsak hali uzun olur Siz de yormayalım bugün 128. beyti okuduk. İmam Bûsir aleyh. Bize o fusûle hatfin lehum küffarın ölüm mevsimlerini anlattı. Ke edha minel vâhamî Müslümanlar şehirleri Medine olursa meydanları Bedir olur, meydanlar Bedir olursa savaş alanları küffar için ölüm mevsimlerine döner. Onlardan bahsetti. İnşallah o noktada sahabe-i kiram radıyallahu anhum cihadını anlatacak. Kardeşlerim hasta olanlar var hastane köşelerinde. Allah azze ve celle onlara şafi ismiyle tecelli buyursun, şifalar ihsan eylesin. Mahmud Efendi Hazretleri hasta. Bir asra yaklaşık bir ömür, o ömrün Çocukluk yılından sonraki bütün evreleri hep Allah ve Resul davasını anlatmak Ebu Cehil karargahına karşı İslam'ı muhafaza müdafaa etmekle geçti O ayaklar dimdik durdu O ayaklar O beden Allah Teala'nın huzurunda sadece orada eğildi Küfrün karşısında eğilmeyen bir asla yakın bir ömür Vur havur mücadele eden büyük alim Rabbani, şimdi bir hastanede, hasta. Dünya imtihan yeri, alimlerin imtihanı da daha zor oluyor. En büyük imtihanlara peygamberler maruz kaldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imtihanın her çeşidine muhatap oldu. Çocuklarından biri hariç hepsi o dünyadayken vefat etmişti. Mahmud Efendi Hazretleri de dünyada çok sıkıntılara, belalara maruz kaldı. Ama bize sabrı öğretti. Bela mahşerinde dik durmayı, sadece Allah Azze ve huzurunda olmayı on telkin etti. Rabbim, o ayakları yine küfrün karşısında dim dik durduğu gibi den güç, kuvvet versin. Allahu Ekber desin. Yine kıyametsin. Yine secde secde Rabbine, Rabbin huzurunda yönelsin. Çok secdeleri, çok rükûleri, çok yine ömrü olsun, kıyamı olsun. Mahmud Efendi Hazretleri'ne de şifa bulması için dua edelim inşallah. Allah Azze ve Celle bütün hastalara, Müslümanlara, mazlumlara, mustazaflara imdad eylesin. Şifalar lütfeylesin. Dualarımızı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selam u şeriflerine salih kulların yaptığı dualara ilhak eylesin. Estağfirullah ve etubu ileyhi ve elhamdülillahi rabbil alemin. Mevla ya salli <gülüyor> ve selim <gülüyor> daiman, abaden <gülüyor> ala habime <gülüyor> Hayr el halki kul.